Nihayet ve tekrardan kulağındayım. Bu sefer konumuz mühim. İstemeyi bilmek. İstemeyi bilmek deyince çoğu insan ya ne istediğimi biliyorum ya da işte nasıl isteyeceğimi biliyorum diye düşünür. Cık. Değildir. İş mülakatları çok yaptım. Birebir. Maaşını isteyemeyen insan gördüm. Yani mülakat nasıl geçti desen iyi geçtiler. Ne kadar maaş alacaksın desen soramadım ki der. Zam isteyemez. Ayrılmayı isteyemez, isteyemez, isteyemez. Şimdi madem ki sabah uyandık. Hayatın telaşına, akıntısına işimize dağıldık. Kalk hadi ebediyen uyuyacağız zaten. Geldik madem şu anda mecburuz yaşayacağız, değil mi? Ama nasıl yaşayacağımız mühim mesele. İstediğimiz gibi mi yoksa hayatın önümüze Al bunu yaşa dediği gibi mi? Başına gelen iyi ya da kötü şey her neyse emin ol bir tür kazançtır. Yani cebe koyarsın. Ben çok gördüm ya Allah'ım niye benim başıma bu geliyor dediğim şeyden ders aldım. Ee, i̇lk iş yerimde uzun süre çalıştım. Orada kazık yedim ayrıldım. Sonra bir başka işe girecekken ortağım sattı beni. Buradan o <gülüyor> şerefsiz de selam olsun. Ya dedim niye böyle insanlar kötü falan. Sonra kendi işimi kurdum mecbur kalıp ve çok iyi ki de kurmuşum. ya. Yani şu an sahip olduğum her şeyin yüzdenizini başkasıyla paylaşıyorsaydım üzülürdüm. Ama işte o 6 ay çok kötü geçti. Mideme çok kötü vurmuştu. O yüzden emin olun boşuna yaşanmaz hiçbir şey. Belah sandığın o şey belki de senin kurtuluşun. Tabii mesele sen kurtulmayı istiyor musun? Ne istiyorsun hayatta? Mutluluk, para, aşk, huzur, sağlık... Ben, ne istiyorsun? Yani i̇stemeyi bilmek konumuz da sen ne istiyorsun? Ciddi söylüyorum, bak bunu kişisel gelişim safsatası ya da video olarak alma. Ne istiyorsun abi, ne istiyorsun ablacım, ne istiyorsun ya? Yani şimdi beraber buraya bir müzik koysam, koyayım, bir dakika falan, <gülüyor> çok hızlanır ama araya bir boşluk bırakayım. Söyle ne istiyorsun? Hadi 10 saniye söyle. Yok değil mi? Ne istediğin yok. Kendine sordu mu ben ne istiyorum? Ne istediğini söyleme cesaretin var mı? Cesaret ne hocam? E i̇şte yani yüreğin biliyor ne istediğini de yemiyor ya. Birçoğumuzun yok. Ne yazık ki yok çünkü aileler büyük etken senin olan hayatında senden çok onlar karışıyor. Sanki senin değil onların sahip olduğu hayat. Nerede okuyacaksın, kiminle arkadaş olacaksın, nerede çalışacaksın, kiminle evleneceksin? Aylan senden daha çok söz hakkı var. İşin kötüsü, eski kuşaklar biraz daha bilinçsizdi. Aman onun gibi olma, aman bunun gibi olma, aman şunun gibi olma, nasıl olayım, ben olayım, yok sen gibi de olma. Aman baban gibi hiç olma. Sen artık çocuk değilsin ki, 10 yaşında hiç değilsin. Hayatın senin, sadece senin. Kendi istediğinden önce başkalarının isteklerine önem verirsen, başkasının hayatına yan rolü oynarsın. Kendi hayatının başrolü sensin. Hayatına kimi alacağın, kiminle görüşeceğin, ne istediğin seni ilgilendirir. Kendine haksızlık yapmayı bırakacaksın. İyi olanı kendine layık görmeyi öğreneceksin. Tam tersinde bırakacaksın. Ben buna layık değilim ki, el alem ne der? falanca beni sevdi acaba gerçek mi? Olabilir mi böyle bir şey? Ya da beni sevme ihtimali var mı? Güzel bir şey benim başıma gelme ihtimali var mı? Hayal miyim? Başkalarının isteklerine öncelik vermeyi bırakacaksın. İstemeyi öğrenebilmek için boş ver. Sana bencil desinler. Senden bir tane daha yok ki. Sen yoksan dünya yok ya. Yemişim. Hayatın dizginlerini eline alma vakti artık. Bir şey istiyorsan sonuncunu Sadece sen üstleneceksin. Bir şey olduğu zaman kötü olduğunda sana girecek o fatura. İyi olduğunda senin iki kişi alkışlayacak, üç kişi alkışlayacak. Sonuç iyi de kötü de olsa senin kararın. Var mı o sonucu göze al alabilme cesaretin? Ne istediğini bilsen eğer, diğer seslere tıkarsın kulaklarını, duymazsın zaten. İstediğin olsa güzel olur. Olmadığında olmadı diyebilmek güzeldir. Vicdanın rahattır, keşken yoktur. Ben batırdım dersin. Seneler sonra aklına geldiğinde ya elinden geleni yaptım. Olmadı. İşte bunu diyebilmek güzel. Hayatın sonunu elinde, senin elinde. Ya Allah rızası için istemekten korkma. Bir kere yaşadığın şu anda neleri sığdırabildiğini düşün. Ya bugüne kadar yaşadın beni. 15 yaşında dinliyorsun, 25 yaşında dinliyorsun, 28'inde dinliyorsun, 38'inde dinliyorsun, dinliyorsun. Bir baksana. Geçen hafta, geçen yıl. Geçen 10 yıl hiç bir farkı var mı? Hepsi geçmiş. Puh, oldu bitti. Ziplemek var ya, bilgisayarda dosyaları bir arayıp sıkıştırmak. Hayatını öyle ziplendi, paketlendi, arkada duruyor. İstediğin gibi yaşamaya bundan sonrası için cesaretin var mı? İste. Yap. Olması için yap. Özgürce at o adımı. Kimin ne dediğini önemsemeden umudun yeşersin. Çiçekler açsın gönlünde. Yeşeren umudunu bırakma. Hep Bir küçücük filiz çıkıyor. Birileri üstüne basıp geçiyor ha diyorsun ne yapalım bu da olmadı. İstemesini istiyorsun. Güzel. Peki istediğin şey için harcadığın zaman, çaba, ya verdiğin emek boşuna ise hep aklında böyle vesvese var değil mi? O kızı seviyorsun, o çocuğu seviyorsun. Ama ya seni sevmiyorsa? Bazen bu böyledir. Ne yapsan olmaz. Bir seni sevmiyorsa sevmiyordur. Çaban boşuna işte. Zaman kaybetme. Seni sevmek isteyen sevsin. Ama çok istiyorum. Ya çok istiyorsun da olmuyor işte. Yani kararlı olup sağlam adımlarla ilerlemek ile nafile çaba arasındaki farkı da artık ayırt et. Üzme kendini yıpratma boşuna. Olmayana da üzülme. Sonunda üzülürsün. Melis seni üzer, Mahmut seni üzer. Elinden geleni yap ama olmadığını, olmayacağını bildiğin yerde, anladığın yerde de bırakmayı da bil. Bırakabilmek, vazgeçebilmek senin sana olan saygı duruşundur. Kendine olan saygını yitirme ya. Ben ömrümde çok nadir insanlar için çok büyük savaşlar verdim. Bir ya da iki direni. Geri kalanda baktım ki olmayacak. Gururumu hiç ezdirmedim. Canın acıcan bilerek tüm acılara karşı dik durarak gidebiliyorsan bu aslında senin kurtuluşun. Öteler güzeldir, görmediğin yer güzeldir, bilmediğin güzeldir. Her bitiş mutlaka yeni bir başlangıçtır. Mevcut hikayenin, alıştığın rutin hikayeni bitireceksin ki, istemeyi bileceksin ki, ötesinde ne var bilesin. Bir odada hayal et kendini. Böyle bir film vardır Room diye. Ee, yok, Küp diye, pardon. Küp, kalıştırmayalım filmleri. Küp filmi şöyleydi. Spoiler vermeyeceğim. Bir odada uyanıyorsun etrafta 6 tane kapı var, küp yani. Küp şeklinde. Rubik küp var ya, sinir küpü. Onların içerisinde bir tane e, bloğun oda olduğunu düşün. 6 kapıdan birini seçiyorsun ve diğer odaya geçiyorsun. Orası da 6 kapı küp. Böyle bir sonraki odada ne olduğunu merak etmek, o odadan kurtulmanı sağlayacak şey. Yemek yok, açsın, ne yapacaksın? Bir sonraki odaya geçmen lazım. Kübü mutlaka izleyin. Yani IMDB'si çok yüksek değildir. Özür dilerim. IMDB'si çok yüksek değildir. Türkçeyi kat etmek haddim değil. Ama film güzeldir. İstediğin şey ne? Kariyerin, hayatın, okumak istediğin okulla ilgiliyse çabala. İste, öyle iste ki önünde engel kalmasın. Ha dürüst olalım bak. istemek olacak anlamına gelmiyor aslında. İstemekle inanmak arasındaki o uçuruma ben yanıyorum. Hayal kurmakla plan yapmak arasındaki uçuruma inanıyorum. Ben plan yaparım. Bir şey inanıyorsan yaparsın. O işe girmek istiyorum, o okulu istiyorum, mutlu olmak istiyorum. İstediğince olacağına inandığında yaparsın. İsteyip sadece Allah'tan gelsin diye hani her şey güzel olsun, onlar güzel olsun. Bu kadar çabalıyorum, niye güzel olmuyor? Ağlama, kimse sana emzik vermez. 5 yaşındaydı o, 4 yaşındaydı. Sadece istemek olduğu anlamına olacağını anlamına gelmez. İnanıyor musun sen yapabileceğine? Hak gittiğine inanıyor musun? İnan en çok da kendine. Sen inanmazsan kimse inanmaz sana. Yolunu çiz sadece yürü. Topukların kanaya, canın acıyana kadar yürü. Yolun sonu vardığın yer. Aydınlık. İnanmak istiyorsa insan yürüdüğü yolda. Girdiği kola, sevdiği cana o zaman varır bir yere o yol. Bazen de çok mutlusundur aslında ama körsündür. Var öyleleri. Daha güzel güzelliği olmuyor. Sen bakıyorsun oturuyor oturuyordu. Keyfi yerinde bir sıkıntısı yok. Diyorsunuz, hayırdır? Sağlığın mı sorunu? Yok, iyiyim. Daha güzel niye olmuyor? Elinde olanın değerini bilmiyor. Zaten istediğin huzur, mutluluk, Melis'te, Mahmut'ta başka birine de gerek yok. Sonra aradığını başkasında bulmayıp geri dönmek istediğinde o Melis'e, o Mahmut'u, o sağlığı, o huzuru bulamayabilirsin. Ama pişman olmak yetmez o zaman. Bazen Televizyonda şeyleri görüyorum. Yani çok güzel bir şey olduğunu eminim. Ve çok imreniyorum. işte. Ona bad suit mi diyorlar? Bir şey suit diyorlar. Uçuş için böyle bir elbise gibi bir şey giyiyorsun. Koltuk altlarında kumaş parçası var. Uçurumdan atlıyorsun. Çiş, uçuyor. Kayaların arasından geçiyor. GoPro'ları da takmışlar kafaya. Kayayet geçiyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Uçuyor aslında tabii de. Diyorum ki arkadaş ben bunu yapamam. Zaten yapamam bu arada. 110 kiloyum da. <gülüyor> İlk ağaca saplanır. <gülüyor> İlk ağaca 100 kilometreyle girip sapan hızıyla atladığım yere geri dönürüm ya da kayaya yapışırım <gülüyor> diye ölürüm. Ama yani diyorsun ki ya arkadaş insan nasıl bu kadar riske girebiliyor? Ya mutlu. Çünkü eminim oradan o atlayan kişinin eğer kafası yerindeyse tabii ki yani öleceksem de böyle öleyim diyor. Yani bir koltukta oturup Bütün gün eleştiri yaparak, bütün gün wik wik wik konuşarak değil, heyecanla öleyim diyor. Anlatabiliyor muyum? Hayattasın be. Nefes alıyorsun. ölmedin hala yaşıyorsun işte. De. Yani en önemli şeyler senin elinde. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. İstediğin gibi ol. istediğin yap. Artık ölünce yapamayacaksın. Hayatını pişmanlıklarla, keşkelerle geçirme. İste, inan, yap. Kendini Allah göstermesi. Ölüm döşeğinde düşün. Gelmişsin 80 yaşına yani Son artık Birinci vitesi almışsın arabayı Şaka yapmıyorum Üzgünüm kullandayken böyle bir şey söyleyeceğim 80'indeyse ölmek üzeresin Keşke Şunu yapsaydım Birisi pamukla başında bekliyor Birini sevmek kör olmak değil Sen iyi olacaksın Sen mutlu olacaksın ki karşındakini mutlu edebilirsin Sürekli somurtkan şirin olmaz Kendini bir şey istemeye layık göremezsin öbür. Bana o yeter. Bana o iş yeter. Çoğunda gözüm yok. Niye yok? Olsun. Çoğunu iste. İste hayat versin. Hayat seni üzebilir. Hayat seni yorabilir. İstediğin, hakkın gördüğün hiçbir şey sana vermeyebilir. Bugüne kadar. Bugüne kadar. Üzgünüm vermedi. Ağlayacak mısın? Yoksa kıçını kaldırıp oyuna girecek misin? İstemek suç değil. Herkes... Hakkı ettiğin karşını mutlaka alıyor. Merak etme. Düşerek kalkmayı öğretir hayat sana. Az olanı isteme. Aza layık olma. Kenardan durup ne yüzsüz adam dediğin adamlar senin önüne geçiyor. Sen tavuk değilsin. Sen tavuk değilsin. Sen beni anlıyor musun? Sana özel söylüyorum bunu. Sen tavuk değilsin. Sen. Kanatların var sen uçabilirsin. Sen kendini o kanatlarla tavuk sanıyorsun. Sen uçabilirsin, sen Şahin'sin, sen Atmaca'sın, sen Kartal'sın. Kanatların var diye kendini tavuk sanıyorsun çünkü uçamadığına inanıyorsun. Neden tavuk olasın? Hiç çırptın mı kanatları uçmaya çalış bakalım gökyüzüne çık, en yükseğe çık. Güven kendine. Bak, ben de tavuk olduğumu sanıyordum. 20'li yaşlarında tavuk olmadığımı keşfettim. Yavaş yavaş kanat çırptım. Bir adım yükseldim, iki hani rüyalarında uçar ya insan Yükseldim, Haluk Tatar yüksekliğinden Haluk'a baktım Acıdım lan kendime Ne yapıyormuşsun aşağıda dedim Sen tavuk değilsin Sen tavuk değilsin Sen güvenmezsen sana kimse güvenmez Hayal kurmaya utanma, plan yapmayı utanma Kurduğun hayal senin çapını sen yapan Hayal kur sonra planla Çok büyük olsun hayalin ne var? Kim karşı çıkıyor? Söyleme kimseye. Sen planlı ve gerçeğe dönüşmesi için engelleri aş. Korkma be güzel arkadaşım. Sen ne üstünsün, ne başkaları üstün senden. Sen sensin. Sen tavuksun. Ama tavuk kalma. Aç kanatlarını şimdi dilediğin kadar yükseğe uç. Sen bensin. Sen tavuk değilsin.